Kafir bunları terk ettiği zaman helakete felakete gitmeyebilir. Ama müminin başta bunları bildiği ve bunlarla her şeyi bildiği, bütün peygamberali izamı bildiği, insanlığı bildiği, manayı bildiği, kıymet verilecek şeyleri, değer hükmüne ve takdire şayeste şeyleri, bunlarla ancak öğrendiği, bildiği için bunları kaybeden her şeyi kaybeder. Müminin dünya ve husranına sebebiyet verir. Biz böyle bir imtihanı kaybetmiş milletleriz, 500 milyon İslam alemi bu imtihanı kaybetmiş kimseleriz. Cenab-ı Vâcib-i ve Teferdes Hazretleri, ümit tomurcukları halinde içimizde bitirdiği, belirttiği, yeniden İslam'ı yaşama ve ihya etme ümitlerimizi, ümmiyelerimizi boşa çıkarmasın, tahakkuk ettirsin, bize hakiki Müslümanlığı göstersin, hakiki müslümanlıkla bizleri fayda ve mamur eylesin. Bizim Kur'an-ı Beyan'ın ruhuna uygun Müslüman olmamız bu asırda çok zordur. Dalalet aynı hidayetle beraber, yan yana aynı safta, küfür imanla beraber yan yana aynı safta, doğruluk yalancılıkla beraber yan yana aynı safta, ahlaksızlık ahlakla beraber yan yana aynı safta, bu vaziyette bir insanın iyi kötüden ayırt edebilmesi, siyahı beyazdan ayırt edebilmesi, gündüzden ve güneşten daha ak İslamiyeti küfürden ve zalaletten ayırt edebilmesi çok müşkildir. Onun için kaçıklarımız olacak, onun için İslam adına terk ettiğimiz şeyler olacak, onun için rahmet ilahiden ümit ediyoruz ki bizi hakiki Müslüman eylesin, Hakiki müslüman eyledikten sonra bize, hakiki müslümanlığın ne demek olduğunu göstersin de, şu günkü müslümanlığımıza nezamet edelim, tevbe edelim. Şu yaşadığımız eski müslümanlığa estağfurullah Allah'ım, bunu diyelim. Bunu demeden ölüp gidersek, korkuyorum, dünyamız husranda, akıbetimiz husranda olur. Ben Rasûl-i Vesselam onun sadık yaranının hayatına baktığım zaman, müslümanlığın bu olmadığını görüyorum. Benim yaşadığım, cemaatin yaşadığı Müslümanlık, Müslümanlık olmadığını görüyorum. Bundan Akif de dilgir ve rahatsız olmuş da, nerede Müslümanlık bizden geçmiş insanlık bile, alemi aldatmakta maksat aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hepsi makberededir, Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir, demekle bunu anlatmaktadır. O da aynı şeyi hissetmiş, aynı şeyi giymiş. Vicdanı olan sizler, hepiniz kendinizi dinlediğiniz zaman Ebu Bekir karşısında, siz de bunu muhasebeniz neticesinde anlayacaksınız. Hakiki müslümanlıkla bizim aramızda fersa fersa mesafe var. Ümitsiz diye mi düşelim asla vakat Binlerce kefere ve fecere içinde, binlerce sapık içinde, ehli i içinde, bize hidayet eden, bizi camiye getiren Allah Celle Celaluhu rahmetinden ümit ediyoruz ki bu hidayetini ikimal etsin, itimam etsin. Bize şu anda tatlırdığı, doyurmadığı şeyleri tam duyursun ve kalbimizi, vicdanımızı bu hakikatlara karşı doyursun. Rica ediyoruz bunu. Numunesini verdiği şeyin aslını versin. Rahmetinden bayit değil ki vermesin. Birinci şıkkı, daha çok şey anlatmak için bu kadarlıkla bitirip müminlerle münasebetine, müminlere karşı Allah Resulü'nün teveccühüne, nazarına, onlara değer vermesine, onlar karşısında sıradan bir insan gibi tevazu göstermesine, tevazu kanatlarını yerlere kadar indirmesine birkaç misal art etmek suretiyle, o noktada dahi bize nasıl örnek, nasıl muktedabih olduğunu, ve o noktada dahi nasıl peygamberliğine delalet eder hal ile hallendiğini, etvar ile yaşadığını göstermiş olalım. Cenab-ı Vâç, lücüt ve tekaddet Hazretleri kalbi hüşşar eylesin, bizleri dert alanlardan eylesin. İmam Malik ve sünem sahibidirimizi Hazreti Aişe tarihiyle bakanın müşahidesidir, bize şunu naklediyorlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, müminlerin en küçüğüne karşı dahi çok mütevazi yüzü yerdeydi. Sıradan bir insan gelse, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama bir şey teklif etse, hiç tereddüt etmeden haşa ve kella beşerin mürşidi bir ayakçı gibi kalkar, onun işini yapar, gelir yerine oturur. Sahabi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı böyle tanıyordu. Resûlü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam cemaati içinde, onun edepli cemaati o huzurun edebini şayet ihlal etmezlerse, kim Resûlü Ekrem'dir, kim Allah'ın Peygamberidir, dıştan gelen onu tefrik etmesi çok defa mümkün olamazdı. Sahabe-i kiram o huzurun edebini ihlal etmedikleri için dıştan gelen anlardı ki kendisine karşı edeple. Huzurla oturan uzat peygamberdir de, o ezet ve huzur içinde bulunan da onun etbaı, ümmeti ve raiyetidir. İbn-i Ümmi Mektum, Bakanın içinde zikrediliyor. Habesel Suresi de bu münasebetle nazil olmuştur. Resul i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, irşad kültüsünde cemaatini irşad ediyor. İnsanların hak ve hakikati, hidayeti kabul etmesi hususunda, en harif insan gibi, rahatı kaçar gibi çalışıyor. Kur'an-ı Kerim anlatıyor, harisun aleykum'' O sizin imanınız mevzuunda, sizin imanı hassasiyetle yaşamanız mevzuunda, imana Kur'an'a sahip çıkmanız mevzuunda çok hırsızdır. Bu, insanın büyüklüğüne delalet eder halkı irşad etme, Allah'ın rızasını kazanma, nazarları Allah'a tevcih etme mevzulundadır, mübahis'tir. Bir yerde mübahfur, o da burada. Rasûl-ü Ekrem aleyhissalâtu Kureyş'in irşadı mevzulunda çok istek gösteriyor, çok arzulu bulunuyor. Çok defa onlar da Rasûl-ü hiç kabul edemeyeceği tekliflerde bulunuyorlar. Ve bir gün bunlara, bunları irşat maksadıyla bir şeyler anlatırken, hanımı tarafından akrabası olan İbn-i Ümmü Allah Resulü'nün yanına sokuluyor. Her zaman sorabileceği, o esnada olmasa bile başka zamanda öğrenmesi mümkün olan bir meseleyi soruyor. Meseleyi etrafıyla bilelim ki ne resul Ekrem hakkında ne de hakkında içimize bir şey gelmesin. Burada antiparantik bir hususu artıdayım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti değil de şahsiyeti hakkında dahi aklınıza devamlı, sürekli bir şey gelse dinlen çıkarsınız. Aklınıza bir şey gelebilir, atacak, hemen delille karşısına çıkacaksınız. Sürekli olarak aklınızda kalsa birkaç tane kadınla evlendi, acaba niye dinden çıkarsınız? Acaba niye halkının üzerinde hükümdarlık kurdu, başkalarının o işi bırakmadı? uzun zaman kalsa içinizde birkaç dakika çıkarıp atmak için uğraşmasanız, dinlen çıkarsınız. Ama içinize geldi bozuk bir rüzgar gibi, hemen sizden bir ikna edici bir şey gördü, bir yumruk verdi. ama ikna edici bir yumruk verdi, o zaman böyle bir vataya düşmeden kurtulmuş olursunuz. Buhari'deki bir hadis münasebetiyle Hz. Şafii bu hükmü ısrar ediyor. Vakayı abdeteyim. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam yine Buhari'de anlatılıyor. Mescitte otururken Hazreti Safiye bin Huyey Allah Resulü'nün yanına geldi. Ve sonra biraz oturduktan sonra dışarıya çıkarken Allah Resulü teşhi buyurdular. O onu selametlerken iki sahabe süratle geçiyordu. Resul-ü Ekrem'in yanından rüzgar gibi geçi verdiler. Ne baktılar ne de ettiler. Hiçbir sahabenin akılının köşesinden Resul-i Ekrem hakkında hiçbir şey geçmez. Kaldı ki etrafçılar bu iki sahabenin çok şerefli Abbas İbn-i Büşir ile R.A. Üseydi i̇bn gibi kibar asaptan olduklarını söylüyorlar. Allah Resulü onların ikisine de ''Ala riski kuma'' buyurdu. Olduğunuz yerde durun. durdu iki sahabi de. Yanındaki kadının yüzünü açtı, dikkat edin dedi, Safiye bin Tühü, bu, benim zevcimdir bu, yabancı bir kadın değil dedi. Haşa ve kella ya Resulallah dediler, senin için aklımızdan böyle bir şey mi geçer? Haşa ve ki sahabi Resulü Ekrem için öyle bir şey düşündüm. Hazreti Şafi bu ince noktayı şöyle anlatıyor, Allah Resulü, İki sahabinin kalbine bu mevzuda küçük dahi olsa bir şey gelirse küfre düşerler diye endişe etti, vaksin diye ikaz et onları diyor. Bu iş bu kadar ince, bu kadar hassas sahabi de bir mevcut. Onun için Allah Resulü'nün hakkında uzun boylu aklınızda o yüksek ikameti, küçük düşürücü bir şeyin bulunmasına imanın tahammülü, İslam'ın tahammülü yoktur. Uzun zaman kalı verse kılıp gidi verirsiniz. Allah muhafaza buluşun. Onun içindir ki bu devirde bir de çok şey getiren beynimizi yapan, kalbimize kut ve gıda bahşeder. O bey yapıcımız her yerde bu mevzu üzerinde duruyor tevhidle beraber. Allah'ın varlığını ispat, o hususta irade edilen delaletin yanı başında Muhammedur Resulullah hüfrü üzerinde çok duruyor, ısrarla duruyor. Ve onun içindir ki mevizelerin başında da la ilahe illallah kadar hayati önemi vardır Muhammedur Resulullah'ın artık düştü. Ta bütün tereddüt, vesvese ve şüpheleri bertaraf etmiş olanı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın hakkında hiçbir tabiinin kötü bir düşüncesi yoktur. Kimse bir şey düşünmez. Resul Ekrem irşat kürsisinde halkı inşaat ediyor. İbn-i Ümmü yanına sokuluyor, ondan bir şey soracak dedim, başka zaman da sorması mümkün ama o esnada soruyor gözleri görmediği için. Allah Resulü da ona muhakkaten iltifat etmiyor. Bu işi bitirir, ona iltifat ederim diye düşünün. Siz de öyle yaparsınız, Cebrail olsa o da öyle yapar, Mikail olsa o da öyle yapar. Şu esnada bir iş yapıyorum, hayati ehemmiyeti var. Bu bir şey soruyor bana onun cevabını her zaman vermek mümkündür. Fakat o bir fakir insandır. O ashab-ı arasındadır. Aynı zamanda Hazreti Resulullah'ın çok bağlı bulunduğu, ailesi olarak bir hakkın olarak ona karşı daima mürüvvetli bulunduğu Hazreti Hatice'nin de akrabasıdır. Ona karşı ayrı bir alaka ister. İbni Ümmü Mektum'un ki o bir müezzin de aynı zamanda Kalbinden küçük bir şeyin geçmesine rahmet ilahi müsaade etmedi. Meclis değişmemişti, Allah Resuluna Allah'tan ikaf geldi. عَبَسَ وَتَوَلَّا اَنْ جَاءَهُ Adını da söylemiyordu orada. Halbuki Resul ekleme, i Ekrem'e ''Ey şanlı Yüce Nebi'' demiştir. ''Ey muhteşem Peygamber'' demiştir. Muhammedur Resulullah demiş de, gaybi bir hayatı olan kimselere o durumu hakikatı anlatırken demiştir. Allah onun elçiliğine kâfi ve vâfidir, o Allah'ın Resûludur. Kususunu anlatırken onu yabancı gibi ele almıştır. Bunun dışında daima tebcilkar, takdirkar ifadelerle Allah bizzat onu göklere çıkarmıştır. Yasin onu methetmiş, tâha destan gibi onu dile getirmiş, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli sureleri ondan bahsetmiştir. Seni methedecek ve estağf, cemalin nur-i Meleküttü olan asnaf, cemalen hayran değil mi? Seni edecek Yasin, cemalin şemsiz mehasin, sır sureyi sure-i tasin, beyan-ı Kur'an değil mi? Taha onu anlatmış, Yasin onu anlatmış, Tasin onu anlatmış. Allah onu anlatıyor. Onun için takdir tecil olarak yeter. Bununla beraber orada adını bir tarafa koyuyor, kayba konuşur gibi konuşuyor. Abesu wa tawalla anja ahur ama kör geldi diye yanına yüzünü ekşiti verdi diyor. Ve ma yudriyka la allahu yezekka ne biliyorsun? Belki tezekki edecekti, Hatta dönecekti. Belki iç temizliğine matar olacaktı, iç temizliğine muhafak olacaktı öbürlerine iltifattan ötürü, İbni ümmi Ümmü kalbine bir şey geldiğinden ötürü Allah Resulü'nün bir teblihti. Bu bizim için, Allah bizim hakkımızda böyle konuşsa takdir sayarız. İyi ki bizim bir kusurumuzu söyledi, İyi ki baştan bizi ikaz etti, İyi ki bir meseleden ötürü Allah bize muhatap oldu, bizim için mütekellim oldu der, bunu iltifat sayarız. Ama Allah resuluna bu o kadar ağır geldi ki, bu ayet hemen tebliğ ediverdi ona. Ve ondan sonra o her geldiğinde hutusunu tazim ederdi. Derlenin toplanır onu istikbal eder ve şöyle derdi. Gel Allah'ın yüzünden beni itap etti insan derdi ona. Gel yüzünden Allah'ın itabına mazhak olduğum insan derdi ona. İrtifat ederdi bu mektuban. Allah resulü Allah'ın resuluydu. O insanlara insanca muamele etmekle emredilmişti. وَخْفِدْ جَنَاحَكَ müminin demişti ona. Etrafındaki münafıklara, kafirlere karşı tevazu gösterip onların gönlünü kazanmak bir vazife olsa bile fakat yanına gelen müminin imandan ötürü aslan kayı vardır. Allah mümine tazim eder, Allah'ın tazim ettiğine tazim etmek gerekir. وَخْفِدْ جَنَاحَكَ müminin, Müminlere karşı tevazu kanatlarını ta yerlere kadar indir Habibi Edibim diyordu i̇bn Mektum'a o da tâzim ediyordu. Bezzar, Ebu Hüreyre tarikiyle insanlara karşı nasıl refik, nasıl şefik, nasıl rahim olduğunu. Rahimdi, Kur'an ona rahim diyor. bil بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا Şu vakayla bize naklediyorlar. Resul-i aleyhisselatu vesselam'ın yanına bir bedevi geldi. Resul-i Ekrem'den bir şey istedi, Allah Resulü da verdi. İstediği yine verdi. İhsan ettim mi dedi ona? Hayır dedi. Bedevidi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın kıymetine uygun bilemiyordu. Nübüvvet nedir bunu anlayamamıştı. Huzurun edebini ihlal ediyordu. İhsan ettim mi diyordu Allah Resulü, o hayır diyordu. Pek çok sahabinin kalbi kırılmıştı. Onu kınamışlardı belki ona doğru yürüyen ve sesini kesmeyi düşünen de olmuştu. Allah Resulü buna meydan vermeden adama işaret etmiş, saadet hücresini almış, orada da ayrıca ihsanda bulunmuştu. Sahabinin durumunu, Resulullah'ın incelerden ince oluşunu gören Bedevi, Resul-i Ekrem'in içinde ihsan ettim bir sözüne bu defa, naam. جَزَاكَ اللّٰهُ بِالْاَهْلِ وَالْعَشِيرَةِ خَيْرًا Ehlini de, aşiretini de Allah hayırla mükafatlandırsın. Allah seni faydar etsin. Etti Allah onu faydar. Faydar etti ki ümmetin en perişan devrini yaşayan bizler dahi onun adanıldığı zaman gönüllerimizi ürperiyor. O faydar insan. Allah Rasûlü bununla ihtifa etmedi. Sen dedi bak demin ben orada sana ihsan ettim. Onların içinde sen ihsan etmedin dedin, şimdi evde ihsan ettim, Allah seni faydar etsin, hayırla mükafatlandırsın dedin. Sen öyle dediğin zaman dışta işte onlar gönüllerinde bir şey hissettiler, sana müminlerin gönlü kırıldı, gel şu güzel sözü onların içinde de söyle, onların da gönlü olsun." Sahabisinin içine getirdi, onların içinde dahi onu söyletti, adam çekip gittikten sonra onlara aynen şöyle dedi. إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فأتبعها الناس فلم يزدوها إلا نشورا وقال ساحب الناقة خلوا بيني وبين الناقة فأنا أرفق بها وأنا أعلم بها رسول أكرام صلى الله عليه وسلم صحابتنا شئ Benimle o adamın misali şuna benziyor. Bir adam, bir adam düşünün. Onun bir devesi var. O devesini kaçırmış. Devesini yakalamak için deve yakalamasını bilmeyen, onun sahibi olmayan kimseler onun arkasına düşü verirler. Halbuki bu devenin iyice kaçmasına, uzaklaşmasına sebebiyet verir. Sonra deve sahibi onları ikaz eder. Benimle devemin arasından çekilin diye verir. Çıkın aradan. Benimle devemi baş başa bırakın. وتوَجَّهَ إلیها وآخَذَ مِنْ قُشَامِ الْأَرْضِ فَدَعَ فَجَاءَ فَسَجَابَتْ وَشَدَّ الرَّحْلَهَا. Sonra döşeledir. لو أن أتعتكم حيث قال ما قال لدخل الناس. Sonra yerden bir demet ot alır. Devamla benim aramızdan çekilin dedikten sonra devesini kaybeden bir ot alır. Sonra devesine tevcih eder. Sonra onu çağırır, o icabet eder, yükünü sırtına vuruverir ve sonra şu sözü söyler Allah Resulü: Eğer size sizin yaptığınız şeyde itaat etseydim, hırçınlığınıza müsaade etseydim, o sen bana iyilik yapmadın dediği zaman sizin ona yapacağınız şeylere müsaade etseydim, o cehenneme girecekti, benimle devemin arasına girmeyindir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü, insanlara karşı refik ve şefikti, İnsanların hidayetini, rüşdünü düşünüyordu. Herkesin sırası müstakini kazanması, Allah'a su, kendisine ümmet olmasını bütün ruhu canıyla arzu ediyordu. Bu mevzuda taktik bilmeyen, tebliğde metot bilmeyen, irşadda metot bilmeyen, böylece bir şey yapayım derken insanları küstüren, darıltan kimselere sesleniyor, benimle devemin arasına girmeyin. Benimle raayetimin arasına girmeyin, anlatayım derken darıtmayın, kızdırmayın, küstürmeyin. Hele karşıdaki mümin olursa, hele mümini küstürme. Mümini küstüreceğine, çık minarenin başına kendini aşağıya at, intihar et, ondan daha iyidir. Müminin aleyhinde olacağına, kim olursa olsun, kalbinde imanı olan herkesi karşına alacağına kendini intihar et, daha küçük bir günah işlemiş olursun. Belki intihar ettiğinden dolayı Allah affeder ama mümin senin yakandan elini bırakmadıktan sonra sen yakanı kurtaramazsın. Allah'ın huzurunda, mahkeme-i kübrada. Rasul-i Ekrem vesselam hassastı, nebiydi, hassasiyeti nübüvvetine delalet ediyor. Hassasiyeti bize, bizim rüştümüz mevzuunda delalet ediyor. Rüşte giden yolu gösteriyor. Böyle olun diyor, mü'minlere karşı mürüvvetli olun diyor. Ahmet Hanber'in müsnedinde yine Cabir radıyallahu anh bize şunu anlatıyor. Resul-i Ekrem o kadar yüzü yerde, o kadar mütevazi, o kadar ahadi naslan bir insandı ki, bir çocuk gelse elinden tutsa, Medine sokaklarında ona bir iş yaptırsa, tereddüt etmeden icabet eder ona, çocuğun elinden tutar, gider onun arzusunu isaf eder. Ve yine Müslüm'de Enes bize şunu naklediyor, o medretenin mümtaz tilimizi ve Ekrem ü Vesselam'dan hiç ayrılmayan bir insandı. Aklında hıffeti olan, aklından soru olan bir kadın resul Ekrem'in yanına geldi. Gel ey Allah'ın peygamberi, benim şurada şu işim var, görüver onu dedi. İşine bir hamal götürür gibi, işini yaptırmaya bir hizmetçi götürür gibi resul Ekrem'e yanaştı. Allah Resulü'nü reddetmedi, Medine'nin sokaklarında kendilerini takip ettik, haftı o aklından zor olan kadının işini gitti yaptı gördü ihtiyacını karşıladı ondan sonra geldi sahabe ikramı için de yine oturdu bütün muhabetine bütün azametine celadetine rağmen Resul Ekrem Aleyhissalatu daima insanlar içinde insanlardan bir insan olarak görünüyordu azametinizden Allah bizi korusun gururumuzdan Allah bizi korusun kendimizi beğenmekten hodbillikten ve böylece Müslümanlara karşı kötü örnek olmaktan, İslam'dan onları nefret edilip, devesini kaçıran insan gibi Müslümanları Müslümanlıktan kaçıran bizlerden Allah bizi korusun. lillâh Alhamdulillah, Alhamdulillah, el fâkif Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah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 اَمَّا بَعَدُ فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ اتَّقُوا اللّٰهَ تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ Muhterem Müslümanlar! Kur'an çiziyor bir beyan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bir şey emreder Aynı emirle biz de memur bulunuyoruz. Bize de bir şey emreder. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam Allah'ın emirlerini yaşar, harfi yaşar. Sonra Kur'an tutar, onun hiçbir inhirafı olmadığını, müstakim bir Müslüman olduğunu, tariki müstakimin yekda yolcusu bulunduğunu anlatır, tebrik eder, takdir eder. Biz memur bulunduğumuz aynı şeyleri duyar, dinler, inhirâf ederiz. Kur'an tutar, bizi tevbih eder, kınar, yüzümüze vurur. Duyduğunuz halde niçin yapmıyorsunuz? İşittiğiniz halde neden Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz? Kul olduk dediğiniz halde niçin Allah'a karşı kulluk vazifesini bir hakkını ifa etmiyorsunuz? Der, yüzümüze vurur, tevbih eder. İşte Rasûl-ü Ekrem Vesselam'ın Allah'a karşı kulluk vazifesini yaşamasındaki hassasiyeti ve işte Allah bizi afbuyursun bizim kulluk vazifesindeki laubaliyiz. Kulluk bir insanın hayatında en hassas, en ciddi üzerinde durması gereken, hiç laubalilik kabul etmeyen çok ciddi bir mevzudur. Hayatta laubaliliği kabul edebilecek mevzular olabilir. Bir insanın bir memuriyet elde etmesi, ciddi olarak bu işin üzerinde durmasa ve bu vazifeyi elde etmese, bu iş böylesine bir laubaliliği götürebilir. Bir insanın kış yiyeceğini yazın tedarik etmesi, bağını, bahçesini çapa yapması, hayvanlarına bakması, laubalilik götürür bir mevzudur. Olmasa da olur bunlar. Başka kanaldan temin edilebilir bu. Bir insan çocuğunun dünyevi, maddi istikbalini temin etmemesi, ne o insana ne de o çocuğa çok şey kaybettirmez. O yoldan olmaz, başka yoldan Allah bir şey ihsan eder. Bu da laubalilik götürebilir. Bu hususlarda laubali olalım demek istemiyorum. Olunuz demek istemiyorum. Ama bu meseleler laubalilik götürebilir. İmana, İslam'a gelince o mü'min, müslim olarak yaşadığınız hayatın her dakikasında ciddiyet istemektedir ve laubaliliği şiddetle reddetmektedir. Mü'min olarak yaşadığınız hayatın hiçbir dakikasında laubali olamazsınız. Daima ciddi yaşayacaksınız. Öyle bir ciddiyet içinde ki şu anda bu işi ciddi tutmama bize her şeyi kaybettirebilir. Allah'ı kaybettirebilir, Resulullah'ı kaybettirebilir. Kur'an'ı kaybettirebilir. İşte bu, Ekrem aleyhisselatu Ekrem'ın nadide bir tarafıydı. Bu yönüyle O, alabildiğine ve kur, alabildiğine azametli, alabildiğine ciddiydi. İnsanlarla O'nun bu mevzuda münasebeti, muaşereti, sadece onları küstürmeme, darıltmama, Allah'ın emri olarak onlara karşı tevazu kanatlarını yerlere kadar indirme emrine ittiba ederek, Sadece iyi geçinmeye çalışıyordu, yoksa kulluk bir hakkın onun sırtında büyük bir ağırlıktı, onu ciddi olarak meşgul ediyordu, başka şeyleri düşünmesine de mani oluyordu. O kadar ki zevkelerinle müsaade alıyordu, ''Ya Aişe nevbetin, müsaade edersen Rabbime ibadet edeyim'' diyordu, ondan müsaade alıyordu bir gönül kırılmasın diye. Onu hoşnut ettikten sonra kalkıyor, namaza duruyordu, kalkıyor, secdeye kapanıyordu, kalkıyor, rükû ediyordu. Allah'a kul olması onu bir vekar abidesi haline getirmişti. Tepeden tırnağa her halinden kemal ve ciddiyet dökülüyordu. Beri taraftan da müminlerle muaşeretinde tevazu kanatlarını yerlere kadar indiriyordu, İşte bu iki zıt şeyi bir araya getirme, beraber yaşama nübüvvetin hastasıydı, başkalarında bulunsa dahi tam ve kamil şekliyle bulunamaz. Daima nakamil ve kusurludur, nakıstır. Onda ise tam bulunuyordu. Bu iki zıt şeyi bir araya getirmişti. Alabildiğine mehabet, alabildiğine kulluğun verdiği ciddiyetle beraber müminlere karşı muâşerette onlardan bir fert gibi olma. O yüzünü ekşitmezdi, yüzünü atmazdı. Bütün vekar ve ciddiyetine rağmen onun yanında oturanlar onu çok rahat bulurlardı ve rahat ederlerdi. Bir yönüyle çok rahat bir varlıktı. Beri tarafıyla da ona bakan Arap'ın tetiği gibi onun ibadeti taattaki her halinde Allah'ı müşahede ederdi. Eğer bir müheymin, bir rakip olarak Allah'ın mevcudiyeti bunun üzerinde düşünülmezse, bunun bu ciddi halini, bu vekarlı halini başka türlü izah etmeye imkan yoktur. Sahabi, Hazreti Enes radıyallahu an onun bir halini bize şöyle naklediyor. Resûl-i Ekrem vesselam, halka hakikatları anlatırken, minbere çıkıp da hakikata tercüman olurken, o, belası gelecek bir cemaatin neziri gibi konuşurdu sanki bir alev gelecek o cemaati yakacak gibi öylesine ciddi sesinde o ton konuşmasında o ahenk onları ikaz ve irşad ederdi ama halkın içine döndüğü zaman yüzünden beşaret beşaşet ve meserret akardı yanını oturan herkes rahat ederdi bu iki zıttı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir arada bulunduruyordu Allah'ın emirleri tebliğ makamı, irşat makamında, insanlara bir şey anlatma ve anlatılacak şeyleri insanlara gösterme makamında alabildiğine ciddi ve vefurdur. Fakat insanların yanında, onların rahat etmesi için yüzü yerdeydi Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem. Tevazu kanatları yerdeydi ve insanlardan bir insandı. Bezzarın Cabir. Den radıyallahu anh nakletti, şu vakayı nakletmekle sözleri sona erdireyim. Hz. Ayşe'nin yanına yaşlı bir kadın geldi. Resul ü Ekrem aleyhissalâtu vesselâm saadet hücresinde oturuyordu. O yaşlı kadına çok iltifat buyurdular, hal hatırını sordular. Bir devletten gelen mürahâsa yapılan muameleyi yaptılar. Öyle bir muaşeretti ki o muaşereti o iltifatı o muameleyi gören herkes keşke misafir olsaydım da şu kadının yerinde Resul Ekrem'in saadet hücresine gelseydim bu iltifatı görseydim dedi. Resul Ekrem'in iltifatı diğer insanlardan farklıdır. Başka insanların iltifatı kabul edilecek bir şey değildir onlar verseler bile. Ama Resul Ekrem'in iltifatını kazanma mevzunda insanlar yarış yapsalar haklarıdır. Resul ü Ekrem'in iltifat etmesi bir insana, ahiret hesabına onu mühürleme demektir. Onun hakkında Allah'ın huzurunda şahadet etmesi demektir. Onun için bir insana onun iltifatını gören, hemen o insanın yerinde olmayı düşünüyordu. Bir insana duasını gören, hemen o dua edilen zatın yerinde bulunmayı düşünüyordu. Bu yaşlı kadın Güsâmetül Müzeniye idi. Hz. Aişe çok yadırgadı, garipsedi bunu. Ya Resulullah bu yaşlı kadına bu kadar fazla değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem şöyle dedi. "Hadihi kanet tatiina zamanı Hediçet ve in husnul ahdi min Bu kadın Hediçe zamanında bize gelirdi. Bu nasıl ahde vefadır? Bu nasıl mürüvettir? Bu nasıl hatıralara hormettir? Hediçe zamanında bize gelirdi dikkat edin. Hediçe seneler önce evvel vefat etmiştir. O kadının Resulullah'la münasebeti de sadece hayat arkadaşı olan bir insanın hayat arkadaşına bağlılığına dikkat edin. Kadıce zamanında bize gelirdi. Ya <gülüyor> ayi hazi katiina zamana Hediye ve in husn al ehdi min al hatıralara hürmet, mürüvvet galli olarak hareket etmek bu imandandır buyuruyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatıralara hürmet etmek Hadiçenin hatırasıdır diye hürmet etmek bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yönüyle bize çok şeyleri ders veriyor. Beriki yönüyle Allah Resulünün hassasiyetini, nübüvvetini gösteren hassasiyetini, Allah'a karşı sıtkını, sadakatını, peygamberlikte ciddiyetini ve halka iltifat mevzuunda Allah'ın emirlerini harfiyen inkiyadını göstermek suretiyle Muhammedur Resulullah'a bir imza atıyor. Evet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resuludur. Hazreti Enes yine Müslüm'deki bir hadis-i şerifiyle bize şunu naklediyor. Ben 10 sene Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a hizmet ettim. 10 sene içinde ona yaptığım hizmette hoşuna gitmeyecek bir şey yaptımsa, ''Lime sana demedi. Niye yaptın böyle demedi. Yapmadığım bir şeyde de limelem sana demedi. On sene iş yaptım. Onu rahatsız eder işlerim de, hizmetlerim de oldu. Bununla beraber, belki bin defa bu hatayı irtikap ettim. Ama bir kere çık bana, yaptığım şeye niye yaptın, yapmadığım şeye de niye yapmadın demedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanı insan olarak düşünün. Bir devlet kuran insan olarak düşünün, bir mürşit ve tebliğci olarak düşünün, bütün beşeri hidayet vazifesini üzerine almış bir insan olarak düşünün, dokuz tane kadının neunetini üzerine almış bir insan olarak düşünün, çocuklarının, torunlarının terbiyesiyle bir mürebbi gibi meşgul olan bir insan olarak düşünün, Dış dünyanın siyasetine karşı, onların entrikalarına karşı karşı koyan bir insan olarak düşünün. Bütün bu vazifelerin altında, tansiyonun nasıl yükseleceğini, asabın nasıl gergin hale geleceğini hesaba katın ve ondan sonra 10 on sene Enes'in hizmetini nazara alın. Yaptığı şeye niye yaptın, yapmadığı şeye niye yapmadın demediğini düşünün, arkasından Muhammedur Resulullah diyeceksiniz olsa olsa bu Allah'ın resulü olur. Yakın ve uzak dairelerin ihaneti, hıyaneti, tenati ve şenati karşısında, girenlerin çıkışı karşısında, bir vapur gibi binenlere mukabil inenler karşısında hiç sarsılmadan, hiç asabı bozulmadan dimdik ayakta duran insan ancak Allah'ın resulü olabilir. O Kamer-i Hikmet-i Cemal nebil er nebisi Allah adına getirdiği şeylerden şefaatıyla bir nebze bizim imdadımıza da yetişsin. Cenabı vacibü'l-cüt ve tekaddüs hazretleri o hal ile bizleri de hallenmeye muvaffak etsin. Yasin'el Kur'an'il Hakim. Ey insan, en yüce insan olan nebiler nebisi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın Kur'an'a yemin ediyorum ki Allah yemin ediyor. Sen nebilerdensin. Sen şanı yüce olarak Beşer irşad etme kurtarma maksadına mahsus gönderilen peygamberlerden birisisin. Demek suretiyle Allah Celle Celaluhu peygamberliğini temhir ediyor. Gönüllerimizde bu yüce peygamberliğe karşı bu kabil mühürlenmeyi Allah bizlere de muvaffak kılsın. Biz de temhir edelim bunu. Sıtku sadakatle Allah Resuluna bağlanalım, azmira edelim ve arkasından ayrılmayalım. Ela inne ehsenel kelam ve eblan كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له عن ستولعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الحمد لله الحمد لله يحمل تعملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المُتَبَرَّطَّاً لنبيه وتكريماً لفخامة شان صفية. فقال الله عز وجل من قائل مخبراً وامراً: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسبيماً لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وارض اللهم عن سيدنا ابي بكر وال فاروق الله عنهم وعن سته الباكر العشره المبشره وعن الصحابه والتابعين الا خيار منهم الابراط وسلمت اسما كثيرا الى يوم الحش والقرار وحشرنا معهم لتك امين اللهم صل İbadallah Allah'ın kulları İttakullâhe ve atî'ûh Allah'a karşı gelmekten sakının çok korkun Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin İnne Allah'a ye'mru bil adli vel ihsani ve ita'izil kurbe Allah adaletle Kur'an'da tarif ettiği ile bize tebliğ ve telkin ettiği hayat tarzıyla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Allah'ı görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi her halükarda sizi gördüğünü size gösteriyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in yücelmesi, yükselmesi, afakınızda yücelmesi, yükselmesi uğrunda, servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, yavaş yavaş fertlerin alıştığından, mürüvvetlerin, insanlığın silinmesine vesile olanından ve fertlerin henüz alışamayanından. Dinin emirlerini tanımayıp, taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden, sahabinin çirkin anladığı her şeyden, Resulullah'ın çirkindir diye parmak bastığı her şeyden sizi ediyor. Böylece size vası nasihat ediyor, ta tezekkür edersiniz. Yanlış anlayışınıza göre İslami yaşama kuruntusundan kurtulasınız. Ümniyeleri bıraka, gerçek ve hakiki Müslümanlığa, binlerce eğri büğrü yol içinde tek ve doğru yol olan, sırat-ı müstakime ulaşasınız. emni eman içinde cennete dahil olacaksınız al